Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala elhi ve sahbihi Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşamınız, geceniz yar olsun efendim. Bizler muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamla yine huzurlarınızda Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın o bereketli ömrünü konuşmak, anlamaya çalışma gayretiyle e, yine karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız efendim. hocam? Elhamdülillah, hamdolsun. Elhamdülillah. Rabbimize binlerce kez şükür olsun Herhalde. hocama soruyorum nasılsınız hocam bugün iyi misiniz diyorum Ne diyor ki buraya kadar sağ salim geldik İnşallah programı da yaparsak iyi olacağız diyor. İnşallah. Hakikaten şey bir performans bu çünkü yani bir de Ramazan'da benim bir saatimin kıymetiyle sizin bir saatinizin kıymeti aynı olmadığından mütevehsiz. Evet. <gülüyor> Ramazan, helal Ramazan kıymetli evet. iyi şeylere harcamak lazım. Evet. Elhamdülillah yani bu program olmasaydı da biz yine ilmi anlamda çalışmalarımızı sürdürecektik. Bizim bir programımız var herkes bilir zaten evet. o program pek dışına çıkmayız. Ama netice itibariyle şimdi şöyle bir güzellik oluştu. Binlerce kardeşimizle beraber siyer okuyoruz şu anda. Elhamdülillah. Yani o kadar güzel ki dünyanın çok farklı yerlerinden sesler duyuyoruz. Kardeşler grup haline gelmişler. Birbirleriyle bu manada çalışmalar yapıyorlar. E yeni yeni ya siyer ne önemliymiş. Bundan sonra biz de siyeri okuyalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyen kardeşleri duyuyoruz. E bu bizim için düğün bayram. Biz artık ne isteriz yani? En, en azından birkaç kardeşimize bile bu işin ehemmiyetini yani biraz olsun yansıtabilsek, ay heyecanları çoğalsak, arttırsak Allah'ın izniyle bambaşka başka bir noktaya doğru kayarmış. Evet, Zaten ne olacaksa Aleyhisselamün ve selam efendimizin mektebine sarılmakla olacak. derdimizde o mektebi bir nazara verelim de yanlış yere yerlere sarılmaktan kurtulalım işte bu. O kapıya sarılalım. Ya. O yolu yol edinelim. Bunu yaptığımız zaman bu ümmet ayağa kalkacak sarıldığı süre zarfında neler olduğu belli. Evet. Sarılmışız Endülüs olmuş, sarılmışız Osmanlı olmuş, sarılmışız Eyyubi olmuş, Kudüs fethedilmiş, e, sarılmayı bırakmışız başka şeylere sarılmışız. Neye sarılırsak sarılalım ambalajı ne kadar iyi olursa olsun o yoldan başka sarıldığımız her şeyin adı yılandır. Yeah. Yılana sarılan da felaketi yürür onun için derdimiz o aslında. Allah bu dertten de bizi geri koymasın inşallah. İnşallah. Bir süre sonra da insanda ülfet kesp ediyor hocam. Evet. Ee, sürekli bununla iştigal edip sürekli efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyup onun tepkilerini iyice içselleştirdiğiniz zaman bir süre sonra insan şunu diyor. Allah Resulü gün içinde bir şeyle karşılaştığınızda diyorsunuz ki acaba Allah Resulü olsa nasıl davranırdı? Hazreti Ebu Bekir olsa nasıl bir tepki verirdi? Bu, bu reflekse dönüşüyor ve elhamdülillah böyle, böyle modeli arıyorsun. Evet, yani. Çünkü aslında onlar İşin en güzelini yaptıkları için en güzeline en kalitesine döndürmeye çalışıyorsunuz. Direkt kaynağından içiyor. Oradan acaba nasıl olur diye soruyorsunuz ve bu soru sizi güzel güzel neticelere ulaştırmış oluyor. İnşallah bilgiler arttıkça o bilgiler hayata da arttıkça hayatı da arttırdıkça hayatı da dönüştürdükçe maksat zaten hasıl olacak inşallah. Evet inşallah. Allah bundan geri koymasın. Amin, inşallah. Bir şey daha diyelim Lütfeder derse inşallah. girmeden. Hocam. Şimdi Ali Serat ve Selam Efendimiz Ramazan'ı 3 10'a ayırıyor ya. Rahmet günleri, hı hı. mağfiret günleri, cehennemden kurtuluş günleri. İlk 10 geride kaldı. Biz şimdi mağfiret. ikinci 10'a girdik ama şöyle bir şey yapmak durumundayız asla heyecanlarda azalmak yok ya. çünkü başta heyecanla başlarız yavaş yavaş dökülmeler olur muhakkak hatırlarsınız geçen senede evet. camiye gittiğinizde Ramazan ilk günleri içeriye bile giremezsiniz 2-3 günden sonra başlardı cemaat azalmaya. Televizyon reytinglerine bile yansıyor bu iftar i̇şte, programı düşüyor Ama yavaş. bu sünnetin bize öğrettiği Ramazan değil sünnetin bize öğrettiği Ramazan en heyecanlı haliyle başlar artı artı artı artı zirvede biter zirveye vardığımız zaman bambaşka bir noktaya varmış oluruz onun için özellikle kardeşlerimiz Ramazanlarına dört elle sarılsınlar ve asla heyecanlarını azaltacak şeylere meydan vermesinler biz zirvede bitireceğiz inşallah, i̇nşallah bu işi. Inşallah. Öyle bir Ramazan'ı bitireceğiz ki o Ramazan ömrümüzün tamamını Ramazanlaştıracak. Ömür Ramazan olursa akıbet bayram olur zaten i̇nşallah. derdimiz o bayrama erişmek. İnşallah. Siz gelmeden evvel arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Onlar da Siyer sahabe bir kitabını almışlar Siyer Hı. yayınlarından. Kendi 50 kişilik bir grubu varmış bizim Yusuf'un ev arkadaşın o 50 Maşallah. kişiye her gün bir sahabe efendimizden birini okuyormuş. Hı. İşte diğer arkadaşımız evde onun okumalarını yapıyor Ramazan'dan sonra İnşallah yayınlıyoruz biz onu ufak ufak. Bir onu konuştuk. Dedim arkadaşlar bir youtube kanalınız olması gerekmiyor. Yani. Ya da ümmete hizmet etmeniz için Diyanet İşleri Başkanı olmanız gerekmiyor. Alim. Elinizin altındakine kim nereye yetişebiliyorsa aynen. yeter ki herkes aynen. harekete geçsin. Aynen. Herkes aynen. harekete geçsin. Ve hepimizin yapacağı bir evet. iş var. Yani burada temel kaydı odur. Herkes her işi yapamaz. Ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Onu bulacak. Herkes. Onu bulacak. Elin aynen. altındaki nimet neyse o nimeti en üst düzeyde kullanacak. Allah ona ne kabiliyet vermişse o kabiliyeti kullanacak. Allah onu neye sevk etmişse o sevk ettiği şeyin hakkını verecek. Bu iş böylece nereye varacaksa varacak inşallah. Aynen öyle. Allah bütün gayret içerisinde olan kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Tembel Müslümanları da Allah ıslah etsin. Amin. Harekete geçirsin. Harekette bereket vardır. İnşallah o bereketle o özlediğimiz günlere erişmiş olan. İnşallah hocam. Ömer hocam. Ve ben... ümidim var Bekir'im. Sözünü kestim Buyurun, ama. Hocam. O kadar güzel gençlerden mesajlar alıyorum Değil ki. Değil mi hocam? Şimdi ben diyorum ya bizim gençlerimiz bu kadar güzelse bu iş olacak ya. İnşallah hocam. Yani bir sabah gelecek kardan aydınlık Allah'ın izniyle. İnşallah. Yeter ki biz sonuna kadar ihlasımızı koruyarak gayretimizi, mücadelemizi i̇nşallah. devam ettik. Durmayalım hocam inşallah. Ömer Hoca'yı anacaktınız. Ömer Hoca anacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Allah şey eylesin, diyecek rahmet eylesin canım hocam. Yani. O da vefat etti. Şimdi yani. oradan bir şey kaldı. O bayrağı da alıp artık e, düşürmeden. Yük ağırlaştı. Evet yani yük ağırlaştı. Selim Gündüz Arp hocamız gitti. Yük sırtımızda fazlalaştı. Ömer şey Abdülmetin Hoca gitti. Evet, kurban olayım. Arttı. Abi. Bugün oğlu Halil aramıştı. Selam evet. olsun. Buradan Aleyküm da ona... selam. Da i̇şte şimdi Ömer Hoca vefat edince tabi onun acısı biraz daha derinleşiyor. Bugün de gitmiş Ömer Hoca'nın kabrinin başına oturmuş biraz onunla hasbihal etmiş. Dün gece de biz gittik hocam. Elhamdülillah. Allah selamlarımızı ulaştırsın. İlk gecesidir diye o zaman arkadaşlarla Çok dedik hadi bir gidelim Kur'an okuyalım hocamın yanında daha olalım. Bütün kardeşlerimiz gece. dualarında unutmasın. Amin. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz pırlanta gibi hocam ya elhamdülillah. Allah hani rehavet dediniz o benim de gönlümde vardı ilk günkü programda bize 12 bin kişi takribi izlemişti hı hı. dedik bu zamanla düşmez inşallah hani 11 bin 10 bin 9 bin dün 17 bin 200 kişi izledi hocam her gün artarak katlayarak devam ediyor ve kardeşler de bu işe gönüllü oldular çevrelerine falan bildiğiniz mobbing yapıyorlar yani izleyin ona yapsınlar. buna paylaşıyorlar yani bu ben bizi izlesinler diye Bizden değil, değil. Yani. Evet. ama ne olur yapsınlar çünkü biz yapmasak başkaları yapıyor evet ve farklı şeylerle gençlerimizi ne yazık ki bir şekilde meşgul ediyorlar. Yani kardeşlerimiz böyle demesinler ki ya falancaya göndersem acaba izler mi, izlemez mi, komşularına, akrabalarına, şunlara bunlara ya bir saatlerini biz peygamberle meşgul Siz etsek bundan daha güzel bir şey var mı? Oradan biz de sevaptan ortak olacağız. Kardeşlerimiz de olacaklar. Onun için durmak yok sonuna kadar ölene kadar gayrete inşallah. devam edeceğiz. Ben hep aklıma şu anlattığınız şey geliyor arkadan mızrağı yiyince o biri neden biri herhalde değil mi? Son nefesinde ben kazandım diye bağırıyor izni. ya Allah'ın izniyle öyle bile bitirsek ben kazandım diye gönül huzuruyla haykırabilmek i̇nşallah. için yaşamaya yapmaya i̇nşallah, değer inşallah, hocam i̇nşallah. inşallah. Peki Bismillah hocam şimdi nübüvvetin 11. ve 12. yılında evet. hem İsra hem de Miraç mucizeleriyle ile karşılaşıyoruz bunlar olağanüstü hadiseler. Aynı. İlk soru İsra ve Miraç nedir? Önce bunları bir tanımlayalım, arzu ederseniz. Ondan sonra da tarihi de göz önünde tutarsak, neden böyle bir zamanda bu kadar büyük bir mucize bahşediliyor Allah Eyvallah Ben bugün bir tarafından. sünneti ihya etmek istiyorum burada. Buyurun hocam. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam efendimiz bazen çok önemli şeyleri çizerek anlatıyor. Hı hı. Yerden bir çubuk alıyor, şöyle çiziyor, mesela ecel gibi zor bir meseleyi Allah Resulü böyle bir çizginin üzerinde anlatıyor daha nice nice böyle anlattıkları var ben de çizerek bir tamam şey anlatmak hocam. istiyorum yani öyle çok önemli bir şey çizmeyeceğim yani en azından şekil itibariyle ama anlaşılsın diye şimdi 23 yıllık bu nübüvvet süreci bakın şöyle bir çizgi evet. Miraç dediğimiz İsra dediğimiz o mucize tam ortada yani 11. yıl 12. yıl ihtilaflar var ama netice itibariyle ne olursa olsun tam ortada. Hı hı. Tam ortada Cenab-ı Hak iltifat-ı Rabbani olarak kulunu Resulünü çok büyük bir nimete aslında muhatap kılıyor. Başka peygamberlerin hayatında olmayan ve gerçekten bir kulun elde edebileceği en uç nokta orası ki biraz sonra detaylarını göreceğiz Sıdretü'l-Münteha son sınır o son sınıra Cebrail de onunla beraber geliyor ondan sonra diyor ki yürü yürü ya Muhammed yollar senindir diyor Cebrail'in bile geçemeyeceği alana geçiyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Dolayısıyla çok büyük bir mükafat Bu mükafat nerede geliyor tam ortada geliyor o zaman İsra ve miracın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman etmiş olan müminlere ki tabii ki bize nasıl bir mesajı var? 3 tane mesajı var teskin, takdir ve taltif. 3 tane önemli bir mesaj. Teskin, Taktir, ve takdir, takdir ve taltif. Teskin ne demek? Sükunet erdiriyor. Allah Resulü neredeydi? Hatice'si gitmişti, Ebu Talib'i gitmişti, Taif'te taşlanmıştı. İşte cinlerle biraz teselli olmuştu. Daha büyük bir teskine ulaştırdı sallallahu aleyhi ve sellemi Cenab-ı Hak. Öyle bir teskine ki artık o öte alemleri görmüş bir vaziyette döndü geldi. Hangi şey artık onu engelleyebilir? Hiçbir şey. Bitti. Bitti yani o bambaşka bir şey çünkü. Takdir var ortada. Allah takdir ediyor onu. Onun için kulların teveccühüne hiç tenezzül etme. Ebu Ceyl orada burun kıvırmış, senin amcan Ebu Leheb ucuza satmış. Utbe şunu yapmış, şeyde bunu yapmış. Hiç hiç. Seni Allah takdir ediyor. Nasıl takdir ettiğinin bir sayfasını göreceğiz birazdan. Tamam. Ve taltif, o taltifin içerisinde ne var biliyor musunuz? Temkin var. Ne demek temkin? sarsılma He. sarsılma asla asla yerinden olma asla bu noktada geriye adım atma çünkü senin durduğun yer Allah'ın razı olduğu yer Allah'ın razı olduğu yerden ötesi yok o zaman ona göre git şimdi niye ortada geldi bu mucize mesela başta gelseydi sonda gelseydi farklı bir tarihte gelseydi bu kadar tesirli olmazdı tam ortada ve vesselam efendimizin dünyasında bambaşka şeylerin dönüp dolaştığı bir anda Cenab-ı Hak böyle bir mucizeyi ona tattırarak ona yaşatarak onun etrafındaki olan insanları da buna şahit kılarak onun çağdaşları olup yani aynı zamanı yaşayıp ama ona iman etmeyenleri de bu işin şahidi kılarak birçok mucizeyi verdi. Cenab-ı Hak onun için İsra ve miracı biz başka şekillerde anlamak durumundayız. İnanılmaz derecede bu konuda ben müzdaribim ve çok üzülüyorum Nedir neye biliyor musunuz ya bu mesele konuşulunca o kadar böyle farklı meselelerin ihtilaflarıyla uğraşıyoruz ki kabuğuyla uğraşıp özünü kaçırıyoruz. Mescid-i Aksa'nın neresi olduğunu tartışıyoruz, bedenle mi gitti, ruhla mı gitti tartışıyoruz, rüya mıydı gerçek alemde miydi tartışıyoruz Cenab-ı Hakk'ı gördü mü görmedi mi tartışıyoruz hadi bunları ehli ilim tartışsa neyse ama bazıları bunları televizyonlarda herkesin huzurunda altyapısı olmayan meseleyi anlamayan meseleyi tam olarak vukufiyet kesip etmeyen insanların karşısında da konuşunca Mirac'ın İsra'nın vereceği mesaj gidiyor ortadan asıl olan kayboluyor biz başka şeylerle Teferruat uğraşıyoruz. Teferruatta boğuluyoruz aslı alamıyoruz. alamıyoruz. Ne hale düşüyoruz biliyor musunuz bu haline? İsrailoğulların haline. Ya. Aynen İsrailoğulları. Kuzu göndereceğim diyor. Nasıl şöyle ya. mi olacak? Böyle mi olacak? Kesilecek bakara meselesi işte, evet. inek meselesiyle, evet. rengiyle uğraş, şuyla uğraş, buyla uğraş derken iş başka noktalara geliyor. Şimdi ben kardeşlerim ders yapıyorlar bunları biliyorum yani. Evet. Elde kağıt kalem bekliyorlar. Evet. hocam. Ben kısa 5 tane cümle yazdırmak istiyorum onlara. Buyurun hocam. Siz de bana şahit olun. Bakın İsra ve Mir Miracı nasıl anlayacağız? Yazın arkadaşlar. Nedir İsra, nedir Miraç? İsra gece yürümenin, Miraç göğe yükselmenin adıdır. Hmm. Birindeki mucize böyle, diğerindeki mucize böyle. Bir yatay öteki dikelim. Aynen. Çünkü birinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, şimdi ayeti de göreceğiz zaten. Oradan da göğe, semalara Uruç edecek, yükselecek. Zaten Esra gece yürümek demek. Evet. Onun için İsra gece yürümenin, miraç göğe yükselmenin adıdır. İsra gecelerin imarının, miraç semanın ikramının adıdır. Hı. Farkı iyi görelim, mesajı iyi alalım, iyi alalım ki Allah Resulü'nün neye muhatap olduğunun farkına varalım. İsra beşeri gayretlerin, miraç ilahi hediyelerin adıdır. Birinde ne var? Beşeri gayretler var. Diğerinde ne var? İlahi armağanlar, ilahi hediyeler var. İsra dünyadaki mescitlerin kıymetini, miraç semadaki mekanların değerini öğrenmenin adıdır bakın ne kadar önemli bir mesaj bu. Evet. İsra dünyadaki mescitlerin kıymeti hangisiler onlar? Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa bizim için niye kıymetli? Buradan dolayı kıymetli. Ama Miraç'ta da başka bir mesaj var semadaki mekanların değerini öğrenmenin adıdır. Sonuncusu da şu İsra ilmel yakine ermenin, Miraç aynel yakine ve hakkal yakine ermenin adıdır. Evet. İsra neydi? Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilmel yakin bazı şeyleri bilgiyle biliyordu. Sonra ne oldu gitti gördü, yakin. Hatta aynel yakin. yakin gördü. Aynel yakin gördüğü için hakkal yakin o bilginin vukufiyetine, o bilginin bütün içeriğine muhtevasına bizatih şahit oldu. O güne kadar yani Miraca çıkmayana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennem dediğinde başka bir ruh halindeydi. Miraçtan sonra başka bir ruh halinde. Artık cennet deyince Gözünde gören bir şey birisi konuşuyor. Cehennem deyince gören birisi konuşuyor. Arş deyince, kürsi deyince gören biri konuşuyor yani bu bambaşka bir şey inanın ki bunun anlatılabilmesi mümkün değil anlaşılabilmesi de çok mümkün değil zaten biz kısıtlı şeylerle işte bir şekilde anlamaya çalışıyoruz bir yere kadar ondan sonra da diyoruz Allahu Alem Allah en iyisini bilir bize bildirilen bu kadar bu kadarıyla da yetiniyoruz. Dolayısıyla biz siyerin içerisinde İsra ve Miraç hadisesini konuşmaya başladığımızda bu bilgiler hepsi zeminde olmalı ki bazı şeyleri anlayalım. İşin kelam kısımlarındaki tartışmalar ayrı bir mesele, işin oradaki diğer muhtevaya yönelik olan şeyler ayrı bir mesele onlar bizim meselemizle de değil evet. zaten biz yer açısından meseleye bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yaşanan bu büyük mucize böyle bir mucize. Şimdi gelelim mi olaya? Gelelim. Nasıl oldu? tarihlerdeki ihtilaf bir tarafa ama birçok bizim kronoloji yazarının verdiği bilgiye göre gün 27 Recep'tir yani bizim Miraç gecesi diye idrak etmeye, ihya etmeye çalıştığımız tarih doğru bir tarihtir. 27 derece, doğru. 27 derece ama hicri olarak şey nübüvvetten önceki tarih 11. yıl mı 12. yıl mı o noktada bir ihtilaf İtirak. var ama gün itibariyle böyle hatta günlerden pazartesi olduğu da söylenir bazı kaynaklarda bu bilgi de var. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya amcasının kızı Ümmühani'nin evinde ya da Kabe'de. Bu iki rivayeti birleştirmek de mümkündür. Belki de Cibril Emin uyandırdı sallallahu aleyhi ve sellemi Ümmühani'nin evinden götürdü Kabe'ye Kabe'de bindirdi Burak'a. Orasıdaki ihtilaf da önemli değil ama Allah Resulü amcasının kızının evinde olduğu yöndeki rivayet daha sağlam ve daha sahip çünkü Ümmühani ile konuşmalar evet. var. Gecenin bir vaktinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi uyandırıyor Cibril Emin ve bu yolculuk böylece başlıyor. Yanında getirdiği bir binek var. O bineğin adı Burak. Burak Berk'ten geliyor. Berk şimşek. Şimşek hızıyla. Hızlı olmasına ait bu başka peygamberlerin de bineğidir diyerek Ali Sıratu vesselam efendimize ikram ediyor. Ve bindirü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o Buran üzerine Mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. Kaç kilometre orası? 1500 kilometre normal şartlarda o gün gidiş 20 gün dönüş 20 gün 40 günlük bir yolculuktan bahsediyoruz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bir zaman içerisindeki bir zamanda yapacak nasıl yapacak? Zamanın sahibi yaptıracak Allah zamanın yaratıcısıdır yaratan yarattığına mahkum olmaz Allah dilerse zaman içerisinde zaman yaratır bunu da yazın lütfen yaratan yarattığına mahkum olmaz, olmaz asla hiçbir şeyi Allah'ı bağlamaz bu noktada yasalar bizi bağlar onun için kimsenin Allah'a hesap sormaya hakkı yok o hesap sorar hasip odur kanun koyan odur nizamı koyan odur dolayısıyla bizim haddimizi aşmamamız gerekiyor bir haritadan göstermek istiyorum Görelim o haritayı daha iyi anlasınlar. bu güzergah çok da kullanılan bir güzergah aslında yani Mekkelilerin Kudüs'le Filistin bölgesiyle ciddi bir irtibatları var. Bakın orada Mekke-i Mükerreme üst tarafta Mescid-i Aksa evet. oradan oraya doğru bir gidiş var. Hı hı. Yan tarafta iki tane ayet görüyoruz meallerini İsra suresinin birinci ayeti ile Necim suresinin 1'den 18'e kadar olan ayetleri şimdi kardeşlerimiz elhamdülillah gayretliler gayretlerini görünce biz de şevke geliyoruz. Hı hı. Ben kardeşlerime şu ayetleri iyi bir okumalarını tavsiye ederim birkaç tefsirden ama o İsra suresine bir 7 ayet daha ekleyerek yani İsra suresinin ilk 8 ayetini okumaları lazım niçin biliyor musunuz? Çünkü İsra suresinin o ilk 8 ayeti İsrail oğullarının tarihini de anlatıyor bize. Ha. O tarihten bizim alacağımız çok önemli şeyler var. O tarihte bir müjde var. O müjdede de şu Kudüs'ü Müslümanlar fethedecekler. İnşallah. Ayet orada yazıyor onu iyice o ayetin üzerinde durup okudukları zaman İsra süresindeki o pasajın içerisinde bize verilen o önemli müjdenin ne kadar önemli olduğunu görecekler o zaman Kudüs sevdası başka bir boyutada taşınmış olacak. İnşallah. Şimdi ayeti okuyoruz ne diyor Rabbimiz? Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksellezi barakna havlehu linuriyehum min ayatina innehu huve s-semi'ul basir muhteşem ayet Kur'an zaten muhteşem burada da seçilen her kelime muhteşem. Bir gece kulunu Resulünü değil Kulludum. kulunu yani oraya gitse de o kuldur ve kulluktan daha da büyük şeref yoktur. Evet. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la konuşuyor ve kendi üstünlüklerini anlatıyor benim şu özelliğim var ben şefaat makamının sahibiyim ama bunda övünme yok ben şöyle livay ham sancağının sahibiyim bunda övülme yok şöyleyim böyleyim övülme yok ben Abdullah'ım diyor. Allah'ın kuluyum ve bunu da övünüyor. Ve bunun da övünüyor. Kullukla evet. övünüyor. Onun için Ali Serat ve Selam Efendimizi de bu büyük mucizeyi yaşatmasına rağmen zihinler başka bir yere kaymasın. Kaymasın. O Allah'ın kuludur. Kullukla buraya geldi. Evet. Kullukla bu noktaya geldi. Onun için oradaki ayet bizim için bu noktada çok önemli. Bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya Ayetlerimizi ama orada ayetlerimizin bir kısmını göstermek için götüren Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. O Allah nasıl bir Allah burada nasıl kendisini tanıtıyor? Semiyya her şeyi işiten basir her şeyi gö göre niye burada bu iki Esmaül Esma Hüsnü var, Neden? Rahman bazen Rahim bazen kaçırıyoruz bunu mesela zannediyoruz ki Cenab-ı Hak işte öylesine isimlerinden bazılarını kullandı haşa, Kur'an'da hiçbir şey böyle değil İbn-i Atiye isimli meşhur bir müfessirimiz var diyor ki Kur'an'daki bir kelime bir harfi ceri mesela bir bi'yi bir fi'yi böyle bir harfi bile yerinden çekin çıkarın sonra dünyanın en iyi dilcileri gelsin Oraya daha uygun bir şey koyamaz. En uygununu koyuyor Allah oraya. Bu Esmaül Hüsna nedir biliyor musunuz Bekir kardeşim? Biz kaç derstir farkındasındır sende, kardeşlerimiz de farkındadır. Bir şeyin üzerinde çok duruyoruz. İman, Allah'a iman meselesi, tevhid meselesi imanı ve tevhidi anlayacağımız en önemli alan Esmaül Hüsna'dır. Ya. Çünkü Esmaül Hüsna Allah'ın kendisini tanıtmasıdır. Adeta biz Rabbimize sormuşuz ya Rabbi sen nasıl bir Allah'sın o da bize o isimleriyle anlatıyor işte ben şuyum buyum Rezzak'ım Tevvab'ım Muhafur'um Settar'ım işte burada geçtiği gibi Semim Basirim Hasib'im Hakem'im anlatıyor hepsiyle burada özellikle işiten ve gören. ve gören demesi işittirdiği ve gördürdüğü içindir. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o mucizede hem işittirdi hem gördürdü. Onun üzerinden de dünyaya, insanlığa, alemlere bu mesajı ulaştırdı. Onun için oradaki o isimler çok önemli. Evet. Şimdi biz buradan ayetten de öğreniyoruz ki Seratü vesselam Efendimiz mescidi haramdan çıktı. Nereye gidiyor? mescid Aksa'ya gidiyor. Bütün buradaki problem şu mescit deyince biz aklımıza Türkiye'deki camiler geliyor evet. yani bizim öyle bir fıkra anlatırlar hacı amcalara nispet ederek varmış Kabe'ye aklında Türkiye'deki cami var ya demiş ki hiç cami yok ki namaz kılalım o hep böyle <gülüyor> altında halı olan bizim camileri arıyor yani Kabe'de öyle bir hava yok Şimdi böyle bir zihinle anlayamayız burayı. Allah'ın Mescid-i Haram dediği de bizim zihnimizdeki mescit değil. Mescid-i Aksa dediği de bizim zihnimizdeki mescit değil. Bir kere Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa'nın yapıyla alakası yok. Hmm. Üzerindeki yapılarla hiç alakası yok. Bu neyle alakalı? Mekanla alakalı. Hmm. Allah orada bir mekana Bizim bir azını bildiğimiz ama çoğunu bilmediğimiz şekilde farklı bir anlam ve farklı bir değer yüklüyor. Dolayısıyla mescit denilen yeri Allah farklı bir kutsiyetle kutsallandırıyor. Biz o kutsallığın o mekanla alakadar olduğunu anlamazsak eğer yapılarla uğraşırız hmm. ve bugün işte yapılarla uğraşıp duruyoruz mesela özellikle bu ayet konuşulunca Miraç meselesi konuşulunca Mescid-i Aksa meselesi tartışmaya mevzu bahis olduğunda ne söyleniyor? Ya diyor o gün mescid diye bir şey yoktu zaten yerle bir olmuştu Hristiyanlar da hakim olmuştular Yahudiler de kızdıkları için Mescid-i Aksa'nın yerini çöplüğe çevirmişler. Doğru mu bu bilgi tarihen? Doğru ama mekana ne olacak? Mekan duruyor orada ve o mekanı Hazreti Ömer ortaya çıkarıyor. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gittiği zaman orada bir mescit falan yok. Yine yanlış bir algı şimdi geleceğiz ona Efendimiz aleyhissalatü vesselama anlat bakalım diyorlar Beytül Makdisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o anda böyle semaya gözlerini dikiyor. Cenab-ı Hak önünde açıyor Beytül Makdisi. Beytül Makdisin kapılarını sütunlarını şunları bunda bunları anlatıyor. Nedir aleyhissalatü vesselam efendimizin anlattığı? Orada bir mescit mi var onu mu anlatıyor? Hayır nereyi anlatıyor? Şehrin kapılarını anlatıyor. Ha. Şehrin sütunlarını anlatıyor. Tarif ettiği mescidin kendi değil çünkü mescit yok, mescid orada. yok ha, ortada. Tamam. Dolayısıyla orada da bir yanlış algı var o algıyı biz düzeltmeyene kadar bu meseleyi anlamayacağız. O zaman başka başka yerlere zihnimiz kayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı şey neresi? Kudüs'ün sütunları, Kudüs'ün kapısı, Kudüs'ün surları onları anlatıyor onlarda var ve Mekkeliler de biliyorlar çünkü ticaret maksatla gidip geldikleri için orayı hmm. çok iyi biliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oraya gitmediğini biliyorlar ama gitmiş gibi anlatmasından işte sarsılıyorlar. Peki devam edelim. edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Şimdi mescid Aksa'ya tekrardan döneceğiz biz zaten aleyhissalatü vesselam efendimiz Mescid-i Aksa'nın yerine geldiğinde bir de ne görsün o mekan gelmiş geçmiş bütün peygamberlerle donatılmış Kudüs bizim için ne demek buradan anlayalım bir mekanlardan mekan değil 124 bin bir başka rivayete göre 224 bin peygamberin zemini ve aleyhissalatü vesselam efendimiz peygamberleri orada görüyor ilk kez ilk kez görüşüyor orada. Kardeşlerim orada kardeşlerim dediği ve o anda Cibril Emin bir tepsinin içerisinde iki bardak ona uzatıyor birinde süt birinde şarap olan al diyor hangisini alacaksan aleyhissalatü vesselam efendimiz de sütü alıyor Efendimiz'e diyor ki Cibril Emin fıtratı seçtin bu din fıtrat üzeredir doğal olandır o içkinin olması şarabın olması meselesi kafaları karıştırmasın kardeşlerimizin halen yasak değil Allah Resulü zaten içmedi hiçbir zaman ağzına da sürmedi ama orada sembolize edilen bir başka mesaj var o mesaj doğallık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de fıtratı doğal olanı seçiyor. Çünkü çünkü öteki doğal değil fermenti olmuş bilmem ne olmuş vesaire oynanmış. Orada Oradaki bir sembol Aha. mesajı unutmamak Aha. lazım cibril Emin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mihrabı işaret ediyor. Geç diyor. Sensin bugün imam. Biz bugün hamdele salvele okuduğumuzda bir cümlede de ne deriz? İmamul ül Muhselin deriz. Gönderilmiş bütün peygamberlerin imamı ve geçiyor onların önüne iki rekat namaz kıldırıyor. Bütün, peygamberler. bütün peygamberlere. Ben çok merak ettim Bekir kardeşim. Dedim ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba hangi ayetleri okudu? Ne okudu? Alaka. Ah bir bilsek yok o bilgi daha yok ama inşallah bir yerlerden çıkarsa i̇nşallah. o bilgiyi bulduğumuz zaman düğün bayram bizim için. Hakikaten hiç aklıma gelmedi. Yani ne kadar ama muhteşem bir şey. Şimdi ben gerçekten çok merak ediyorum. İbrahim'in cemaatin olduğu bir cemaatten bahsediyoruz. Ebul Beşer olan Adem aleyhisselamın olduğu bir cemaatten bahsediyoruz. Hazreti İsa'dan, Hazreti Musa'dan hepsine binlerce kez selam olsun. Onların önünde de gönderilmiş bütün peygamberlerin imamı Allah Resulü ve onlara namaz kıldırıyor. O namaz bambaşka bir namaz. Meleklerin hayran hayran izlediği bir namaz. Namaz bitiyor buraya kadar olan sürecin adına biz İsra diyoruz hmm. Esra gece yürüdü geldi bu noktada bu işi bitirdi şimdi işin Miraç ayağı başlayacak yani semaya yükseliş meselesi başlayacak biraz sonra göreceğiz kubbetü sahrayı sahra kaya demek taş demek onu orada anlatırız ne olduğunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cibril Emin'le beraber oradan semalara yükseliyor. Kaç kat sema 6 kat semaya yükseliyor. 7 kat semaya yükseliyor. Bu rakamlar, bu sema içerisinde gördükleri mecazen anlaşılması gereken şeyler. Yani hmm. burada bizim çok da bu manada bazı şeylerle zihnimizi yormaya yok gerek yok. Yok stratosfer mi yok atmosferin neresiydi sakın buraya gürme yani girmeyin. Yani o bizim yani. işimiz değil He. zaten ve orada anlatılmak istenen de o hmm. değil. Hmm. Birinci semaya gelince semanın kapısını çaldı Cibril Emin. İçeriden o kapının görevli meleği kimsin dedi. Ben Cebra ilim dedi. yanındaki kim dedi? O da Muhammed İbni Abdullah Allah'ın resulüdür dedi. Var mı izni girmeye dedi? Var dedi. Kapılar açıldı. İlk semada o kutlu kafileyi karşılayan Ebu Beşer olan Adem Aleyhisselam. Hı. Şimdi Ali ve Sena Efendimiz babasıyla buluşuyor insanlığın babasıyla buluşuyor. Her katta konuşmalar var. Konuşsak bir sürü zaman geçecek zaten anlatacak hı hı. meselemiz yok. Onun için oraları biraz hızlı geçeceğiz. Ondan sonra Efendimiz ikinci kata çıkıyor. Aynı her katta böyle karşılanacak. İkinci katta İsa aleyhisselam ve teyzesinin oğlu olan Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam. Niye bu peygamberler onu en sonda söyleyeceğim. 3. katta Hazreti Yusuf, 4. katta Hazreti İdris, 5. katta Hazreti Harun, 6. katta Hazreti Musa, son katta 7. katta Hazreti İbrahim. Neden? Neden, Neden? böyle? Neden bunlar? Sıra başkaları niye da öyle değil de bunlar? Ha. Çünkü o peygamberlerin hepsi o güne kadar yaşanmışlara ve o günden sonra yaşanacaklara da inanılmaz derecede önemli mesajlar verecekler. Bu çok önemli bir şey. Nereye gidecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan sonra? Medine'ye. Medine'de kimler var? Yahudiler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarını, İsrailoğullarını İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden öğreniyor ve o kadar önemli şeyler söylüyorlar ki o peygamberler İsa aleyhisselam Yahya aleyhisselam Yusuf aleyhisselam o kadar önemli şeyler söylüyorlar ki orada en önemli bir aslında isim bizim için daha doğrusu ilginç olanı İdris aleyhisselam niye İdris aleyhisselam orada? Çünkü İdris aleyhisselam Kur'an'ın en az anlattığı peygamberdir Kur'an'ın en az anlattığını kendi dilinden dinliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hmm. Orada İdris aleyhisselamı dinlemesi ondan bazı şeyler görmesi Allah'ın bizatihi Kur'an'da dediği onu güzel yüce bir makama eriştirdik o ilahi buyruğunun ne anlama geldiğini bizatihi aleyhissalatü vesselam Efendimiz görüyor. Şimdi geldik sona en son kata Hazreti İbrahim'le Allah Resulü'nün bir konuşması var ki aman Allah'ım baba oğul konuşması o ve orada İbrahim aleyhisselam bize selam gönderiyor selam söyle ümmetine diyor ve aleyke selam diye başımıza evet. koyuyoruz ve diyor ki o ümmetine söyle cennetteki fidanlarını arttırsınlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nasıl arttıracaklar onların hep her bir defasında subhanallâhi ve bi hamdihi ve ekber demeleri onların cennetteki fidanlarıdır. Bize yol gösteriyor iman atamız. Subhanallâhi ve bi hamdihi, allahu, allahu ekber. Bunları söyledikleri, namaz tesbihatına da benziyoruz. Tesbihat işte evet, subhanallah, evet, elhamdülillâhi, Allahu Allah ekber. ekber sadece billahi ilahe illallah var arada. Evet. Bunların hepsinin söylenmesi cennetteki bizim fidanlarımızı arttıracak, arttıracak bir vesile ve bunu biz Hazreti İbrahim'in o güzel lisanından duyuyoruz. Oradan sonra da yolculuk devam ediyor. Sıdretül müntehaya geliniyor. Necim suresinden okuyoruz burayı. Ne demek Sıdretül münteha? Araplı Sıdretül müntehayı son sınır olarak kullanır bilinen bir ifade bu. Hı hı. Son sınır artık ondan sonrası yok. Cibril Emin diyor ki Muhammedul Emine sallallahu aleyhi ve sellem benden bu kadar diyor, bundan sonra yol senin diyor. Allah Resulü yepyeni bir bineğe biniyor adı Refref o binekle beraber şimdi insanlığın içinden belki tek ona nasip olmuş farklı bir aleme açılıyor farklı bir yere doğru gidiyor varıyor varıyor varıyor nereye varıyorsa vardığı yer arşın çok çok yakınlarında bir yer bizim mahiyetini anlayamayacağımız algılayamayacağımız bir şekilde Cenab-ı Hak ile bir görüşme oluyor. Görüyor mu Rabbimizi? Ayşe anamıza soruluyor bu He. soru. Anamız diyor ki o bir nurdur nasıl görsün? He. İbn Abbas'a soruluyor gördü diyor. İkisini biz telif ediyoruz aslında alimlerimiz bunu konuşuyorlar. Hı. Evet gördü ama Dünya gözüyle değil. Ha başka bir şey. Kalp gözüyle gördü. Hı. Farklı bir biçimde gördü. Ve o görülmenin mahiyetini biz bilemiyoruz. Onun için onlar bizim için gayb. Bizim oralara çok takılacak bir durumumuz da yok ama bildiğimiz bir hakikat var ki dünyaya göre yaratılmış, dünyaya göre şekillenmiş insanoğlunun o öte aleme ait bazı şeyleri bu bedenle kaldırabilmesi mümkün değil. Mümkün olmadığının işaretidir Hazreti Musa'nın Turi Sinada ya. yaşadıkları. Dolayısıyla oradaki o ölçüyü de hiçbir zaman unutmamız lazım. Peki ne oluyor biliyor musunuz Bekir kardeşim? Oluyor Hazreti Peygamber konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Etteyyatü lillahi ve salavatü et tayyibatü diye konuşuyor. Allah'a selam veriyor. Nereden geldi etteyyatü? Yerini öğreniyoruz biz. En güzel övgüler, en güzel selamlar, en güzel hürmetler sanadır ya Rabbi diyor. Ses geliyor karşıdan. Esselamu aleyke eyü'n-nebiyy ve rahmetullahı ve berekatu. Selam sana olsun ey nebi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi. Ne demesi lazım sallallahu aleyhi ve sellem? Ali serrat selam efendimiz kendi üzerine almıyor. Esselamu aleyna. Ahu aleyna var ya, o aleyna. Bizim, bizim bizi katıyor. Ehli imanı katıyor. Selam bizim üzerimize olsun ve ala ibadis salihin ve salih kullarının üzerine olsun diyor. Niye tahiyyat okuyoruz biz? Namazda. İşte bu, bu, bu bir selamlaşma üç cümledir bu selamlaşma ve Miraç'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cümlesini bir cümlesini Rabbimiz sonrasını yine Resulullah'ın tamamladığı bir tahiyyatı okuyoruz biz ve orada konuşulanlar konuşuluyor uzun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok ayete şahit oluyor her katta birçok şey görüyor cenneti görüyor cehennemi görüyor arşı görüyor kürsüyü görüyor yani bizim dediğim gibi algılayamayacağımız nice şeylere şahit oluyor orada alacağını alıyor aldıkları en önemli şeylerden iki tanesi Bakara suresinin son iki ayeti bizim her yatsı namazından sonra okuduğumuz amena rasulü diye başlayan o muhteşem ayetler 285 ile 286 onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim günün sonunda bu iki ayeti okursa bu iki ayet ona yeter diyor bu o o ayetlerde ne muhteşem mesajlar var evet. ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz elli vakit namazla şerefleniyor hediye olarak alıyor ve geliyor dönüş yolunda da bütün peygamberleri uğrayarak gelecek aynı şekilde Musa aleyhisselama geldiğinde Musa aleyhisselam soruyor ne ile dönüyorsun? Allah Resulü söylüyor söylediği bir şey de namaz ne kadar 50 vakit çok diyor ben İsrail oğullarından biliyorum bu kaldırılabilecek bir yük değil aslında Cenab-ı Hak burada bir mesaj vermek istiyor bize Yoksa burada haşa bazı nadanların, bazı cahillerin Çok talihsiz gibi. açıklamalar yapıldı Oo, bununla alakalı televizyonda. Allah Allah pazarlık mı neler, yapıyorsunuz? Neler, Allah buna neler, itiraz geleceğini neler, neler, bilmiyor. Neler, neler. Get ikna et falan. Çok seviye yerlerde bu kulsuzluk bu, hocam yani. Ben bizim bunun, bizim Allah, bu ben kayna, ne kaynağımız ya. nedir hocam? Peki Buhari. Peki bu Buhari bu, bu rivayet Buhari mesela evet. Miraç meselesini en geniş bir biçimde anlatan Buhari rivayetidir. Evet. Miraç meselesi hiçbir meselede olmadığı kadar da detaylı ve önemli bir müktesebatla bizden bizde anlatılır. Evet. 45 tane sahabi olayı bize anlatır farklı farklı. Bukhari'de, Müslim'de birçok hadis kaynağı. 45 sahabiye mi inanacağız sana mı inanacağız Onun için yani, onların mi? o boş boş konuşmaları hiç kardeşlerimizin kendi zihin dünyalarına bile almayacakları Tamamdır şey. Abi. Ne olduğunu şimdi göreceğiz Tamamdır zaten. Abi. Rabbimiz biliyor aslında işin nihayete nihayetinin nasıl olacağını da biliyor ama orada bir şey öğretiyor bize. Peygamber aleyhissalatü vesselam her Musa aleyhisselamın yanına geldiğinde bir daha gidiyor, biraz indiriliyor, bir daha geliyor en son beş vakitte. Nedir mesaj? Mesaj iki tane. Bir tanesi şu, İsrailoğulları ve sizden önceki ümmetlere verildiğinden daha fazla size mükafat veriliyor yaptığınız bir iyilik 10 katıyla sevaplanacak. Bu Kur'ani bir bilgidir zaten. Hı hı. Her bir iyilik 10 katıyla sevaplanacak. 5 vakit kılacağız. Kaç olacak? 50. olacak. İkinci bir şey Allah'ın siz büyüklüğünü, onun size verdiklerini ibadetle ödeyemezsiniz. Ne öyle? 50 vakitte de değil. 500 vakitte değil vakit, de vakit kılsanız de ama Allah yaptığınız azı çok sayıyor. Elhamdülillah. Bu ikramı bilin bu ikramı görün aslında mesaj odur başka mesajlar da var ama neticede biz bu kadarıyla ihtifa edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğunu bitiriyor geliyor tekrardan Mescid-i Aksa'ya yine bine yine biniyor Cebrail'in gözetiminde ve refakatinde tekrardan dönüp geliyor yatağına yatıyor yatağının sıcaklığından hiçbir şey değişmemiş. Zamanın sahibi zamanın sahibi zaman içerisinde zaman, zaman yaratıyor. Şimdi biz tekrardan döneceğiz biz Miraç'a ama bir Kudüs'e tekrardan gidelim. gidelim hocam. Şimdi iki tane burada resim göreceğiz bakın bir yukarıda bir aşağıda. Hı hı. Genel anlamda biz Mescid-i Aksa dediğimizde bu sarı kubbeli olan resim dolaşır etrafta. Evet. Böyle çok bilen kardeşlerimiz vardır. Onlar da hemen itiraz ederler. Derler ki orası Mescid-i Aksa değil burasıdır Mescid-i Aksa. Sizi kandırıyorlar falan filan. Evet. İkisi de doğru değil. Mescid-i Aksa ne orası ne burası. Öyle mi ya? Doğru cümle. <gülüyor> <gülüyor> doğru cümle nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Orası da Mescid-i Aksa'dan burası da Mescid-i Aksa'dan çünkü Mescid aksa ne dedik? Kesinlikle bir mescid değil, ha, evet. o sarı kubbeli mescidin adı Kubbetü Sahra evet. orayı ilk kez yapan Abdülmelik bin Mervan Emevi halifelerinden çok ciddi bir şey sonra tabi bir sürü insanın emeği var orada Diğer resimde Kıble Mescidi diye biliniyor hı hı. işte farklı isimleri de var orası da hemen Abdülbelik bin Mervan'dan sonra yapılıyor ama oranın yerine ilk kez mescit yapan Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer o temizi yaptıktan sonra yapıyor. Peki biz mescid Aksa dediğimiz zaman nereyi anlayacağız? O büyük resim gelsin, o büyük resimin Bakın mescid, büyük resmi görelim diyorlar ya. Resmi görelim. Arkadaşlar aynen. Şu ihtişamı <gülüyor> görüyor musun Bekir kardeşim? Evet elhamdülillah. Bu ihtişamla beraber mahsuniyet de var. Mahsuniyet nedir biliyor musunuz? Evet. O taş, o toprak Selahaddin'in çocuklarını bekliyor ve inşallah Selahaddin'in çocukları o taşı da o toprağı da güldürecekler Allah'ın izniyle. Selahaddin'in çocukları da bu toprakların çocukları. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah buradan çıkacak olan sefer Kudüs'ün yüzünü i̇nşallah. güldürecek Allah'ın izniyle. Şimdi bakın kardeşlerimiz dikkat etsinler surlar var boylu boyuna dikdörtgen şeklindeki bir mekandan bahsediyoruz. 144 bin metrekarelik alan bu alanın tamamının adıdır Mescid-i Aksa. Evet. O diğer resmi görelim oradan biraz daha uzaktan bakın Zeytin Dağı'ndan çekilmiş hmm. bir resim. Surları daha net bir biçimde görüyoruz. Evet. Ön tarafında da mezarlıklar var. O mezarlıklarda da sahabe efendilerimiz var. Hmm. Kudüs'ün ilk valisi Ubade i̇bn Samit orada. Hı hı. Şeddat İbni Efs orada binlerce alim orada orası çok bereketli bir yer Yahudilerin de gözlerini diktikleri bir yer inşallah gözleri orada kalacak canları i̇nşallah. çıkacak orada i̇nşallah. orası onlara nasip olmayacak. İnşallah. İşte biz o topraklardaki o 144 bin metrekarelik alanın tamamına mescid Aksa diyoruz. Evet. Bu bilgiyi ne olur? iyice bilsin kardeşlerimiz. Hı hı. Onun için öyle Kubbetü Sahra'yı gördüklerinde kızmalarına gerek yok orası da Mescid-i Aksa'dan. Birazcık da rehberlerin işgüzarlığı oluyor hocam e işte ne yapalım yani. Evet. Yani <gülüyor> bir şekilde bu manada yani yetersiz bilgiler verilmeyince zihinlerde yanlış bilgiler kalıyor. Evet, o Kubbetü Sahra'nın içerisinde koca bir kaya var zaten sakra kaya demek. Hı hı. O kaya, o kayanın bulunduğu yer sadece bizde değil. Diğer din mensuplarında da kutsal. Onlar başka başka şeyler söylüyorlar. Hı hı. Ama bizim için ve Selam Efendimiz o kayanın üstünden miraca çıktığı için önemli bir yer. Ama o kaya öyle bazılarının işte anlattığı gibi havada havada durmuyor. Yani öyle bir şey yok. O kaya koca bir kayadır tek parça. Öyle bir kayadır. Yani havada öyle, durmaca yok yani, yani, yani. muallaka diye isimlendirilmesi havada durduğu anlamına gelmez. Gider orada bakarlar havada mavada değil hayal kırıklığına uğrarlar. Öyle efsanelere de gerek yok bu kadar şey varken ne arıyoruz Allah aşkına yani nefes ne alabiliyorsak bundan ne büyük mucizem yani. var gece oluyor gündüz bir sürü oluyor aynen bu kadar mucize yani? yaşıyoruz evet. yani dolayısıyla bu bilgileri de bilsinler evet. şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz geldi Mekke'ye girdi yatağına bakalım Mekkeliler ne yapacak? sabah uyandı Ümmühani geldi yanına ey Ümmühani dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gel dedi gel sana bir şey anlatacağım dedi anlattı Ümmühani korktu dedi ki ya Resulallah bunu Mekkelilere anlatmayacaksın değil mi? Çünkü anlatırsan inanmazlar sana hayır dedi anlatacağım dedi çıktı dışarıya Ümmühani anamız engellemeye çalıştı Efendimiz'i sakın anlatma diye ama Efendimiz dinlemedi çıktı dışarıya. İlk gördüğü Ebu Cehil oldu Ebu Cehil anlattı. Allah işte hemen ya, denk getirmiş. Ebu Cehil böyle biz sevindi ki öyle böyle değil. Dedi, ya dedi, delirdi dedi. dedi Ay aynen tabii. Biz dedi bir şimdiye kadar Mecnun diyordu. Kimse inanmıyordu. Bu sefer kesin. Kesinin insanları inandıracağız. Ben dedi insanları toplasam. Sen onlara da. Anlatabilir misin? <gülüyor> ne kötü ne namussuz <gülüyor> şimdiye ya. Şimdiye kadar ne yapıyordu? Ne kötü herif ya. Susturuyordu <gülüyor> Ama kendisine bir fırsat yakaladığı için ben toplayayım sen anlat dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi. Çünkü Efendimiz için bir sıkıntı yok. Allah Resulü gördüğünü anlatıyor. Evet. Yine kim mahcup olacak? Batıl mahcup olacak. İnşallah. Her zaman olduğu gibi. Hak gelince batıl yok olur. Yok olmaya da mahkumdur zaten. Anlattı. Anlattığı insanlar güldüler, kahkaha attılar işte alay ettiler falan filan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben sizin anlayabileceğiniz bazı şeyler söyleyeyim bakın sizin iki tane kafileniz geliyor bu yol güzergahında birinin yeri şurası birinin yeri de burası bu kafilelerden bu kervandan bir tanesi şu gün Mekke'de olacak bir tanesi de şu gün Mekke'de olacak o kafilelerden bir tanesinin devesi kaybolmuştu ben o adamlara develerini gösterdim Beni görmediler ama sesimi duydular ben onlara sesimle bunu söyledim. O develerden o kafilenin develerinin bir tanesinin üstünde de su vardı işaret olsun diye o suyu da içtim ben. Geldikleri zaman sorun hatta o devenin rengi şu kafilenin özelliği bu. Şunlar bu kadar bunlar bu kadar Allah Resulü anlatıyor vasf ediyor. Bunlar şaşırdı kaldılar yani gerçekten böyle mi yani bu, bu kadar biliyor mu diye. Kudüs'ü bilenler içlerinden bir tanesi de çok duyduk bakın ismini bugünlerde Mutim İbni Adi evet. akıllı da birisidir. Orayı da bilen biri ben biliyorum dedi Beytül Makdisi. anlat bakayım dedi sen Beytül Maktis'e hiç gitmedin. Ne var oralarda söyle bakayım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde açıldı Beytül Maktis. Başladı şehri anlatmaya kapısı şurada direği burada şurada şu var burada bu var en bariz özelliklerini anlattı. Mutim İbni Adi de şaşırdı kaldı ve şok yaşadılar o Mekke'nin ileri gelenleri ama hiçbir mucize ile iman etmedikleri gibi bulunmadı iman etmediler. Ebu Cehil dedi ki kalkın dedi kalkın bir grup gidelim dedi. Nereye? Ebu Bekir'in yanına. Kervanları karşılamadılar mı? Kervanlar sonra gelecek. Ha. Dedi ki gidelim Ebu Bekir'in yanına ya Ebu Bekir akıllı bir adamdır böyle şeylere inanmaz. Eğer biz Ebu Bekir'i ikna edersek Ebu Bekir bu meseleye inanmazsa ve o yüz çevirdiğini ilan ederse Muhammed'in yanındaki bütün adamları kurtarmış oluruz. Vardılar Ebu Bekir'in yanına. Hazreti Ebu Bekir daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem'i görmemiş olan bitenden de haberi yok içeriye girdiler hararetle birileri başladı anlatmaya e bu Bekir dedi sahibin arkadaşın şöyle şöyle şöyle şöyle şeyler anlatıyor dinledi dinledi dinledi bunları o mu anlatıyor dediler ki o anlatıyor eğer o anlatıyorsa kesinlikle doğrudur <gülüyor> adamlar perişan oldu yani böyle bir söz yok dost budur zaten dost tereddüt eder mi dostundan Aslında. ya bir de bu Ebu Bekir radıyallahu anh sadakat abidesi, sıddık ünvanının sahibi sıddık ne demek defaatle doğruyu tasdikleyen demektir bir defa değil tasdik üstüne tasdik basan demektir ve orada onlar şaşırınca Hazreti Ebubekir daha büyük bir söz söyledi ancak bu söz onun ağzına yakışırdı niye şaşırıyorsunuz dedi ya ben her gün ona semadan vahi geldiğine iman ediyorum. Onun semaya çıkacağına mı inanmayacağım? Yani. Böyle bir şey yok ki ben ona inanıyorum dedi. Pişman oldular Ebubekir'in yanına geldiklerine de. Hazreti Ebu Bekir oradan çıktı, gitti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. efendimizden de bir daha dinledi Mirac'ı. O Miraca ait İsraile ait her şeyi dinledikçe, coştukça doştu Hazreti Ebubekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hayatındaki o büyük yolculuğun işte siyer tarihi içerisindeki özet, özet, özet diyebileceğimiz ayrıntıları budur. Vay be güzel çok şey ya. Bir <gülüyor> daha döneceğiz biz Kudüs'e. Ebu Cehir'e çok ayar oldum hocam <gülüyor> yani. <gülüyor> Ebu Cehir'e ayar olanlar var Ensar'ın gençleri geleceğiz onlara Muaz ile Muavviz görmedikleri halde öyle bir düşman oluyorlar ki bu Cehil'e Bedir'de onun arkasına düşüyorlar. Evet. Çünkü nedir biliyor musunuz? İman, iman odur. Biz Resulullah'ın dostunun dostuyuz, onun düşmanının düşmanımız. Evet. Biz onun düşmanıyız tabii ki ve onun davasına düşman olan herkesle de bitmez tükenmez bir düşmanlığımız var. Çünkü bu bizim imanımızın bize yüklediği bir sorumlu. Evet. Allah'ın dostuna dostuz, Allah'ın düşmanına Ebu Cehil da öldü düşmanız. ama Ebu Cehiller ölmedi ki Öyle hala değil. varlar ve biz de onların düşmanız. Evet. Hocam şimdi bütün bu İsrail ve miras mevzularını konuştuktan sonra zannediyorum buna son e, bir şey de yapmak, konuşmak lazım. Evet. Kudüs bilinci de eklemek lazım. Doğru mu hocam? Çünkü bütün bunları Kesinlikle. biliyor olmak bize bazı sorumlulukları da yüklüyor. yüklüyor. Ne okay. anlamalıyız? Bize nasıl şimdi sorumlulukları? Şimdi bir resmimiz yüklüyor? daha kaldı. Onu da bir gösterelim. Görelim. Bakın burada kardeşlerimiz bu resimi kaydetsinler bu İslam'ın hazırladığı bir resim en azından Mescid-i Aksa dediğimiz o güzel mekanın yerinde neler var onu bir görsünler orası Bambaşka bir yer o kadar güzel hatıralar var ki biz saatlerce sadece şu resim üzerinden bir anlatsak bir Mervan Mescidi'ni anlatsak bir Burak Mescidi'ni anlatsak bir Burak duvarını anlatsak neler neler söyleriz. Orada yatar mı? Sahabileri, sahabileri anlat, anlatsak. Sağ. O Burak duvarı işte Yahudilerin ağlama duvarı dediği şeydir. Sözlüklerimizi düzeltelim ağlama duvarı diye bir şey yok. Silsinler o kelime. Oranın adı Burak Duvarı. Bize öyle. ait olan yerler bizim isimlendirmemizin üzerinden isimlendirmek durumundalar. Kesinlikle. Şimdi benim cazım kardeşim, ne zaman fethediliyor burası? Hazreti Ömer döneminde. Evet. O fetih de ayrı bir zaten mesele. Hazreti Ömer burayı fethediyor. Şehrin anahtarlarını da bizzat o günkü din adamlarının elinden alıyor. O din adamlarının talebi gereği. Alıyor anahtarları. Diyorlar ki Hristiyan din adamları hadi gel bizim kilisemizde kilise kıyamet kilisesi kıyamet kilisesinde bir namaz kıl da bizi de şereflendir. Kılarım diyor Hazreti Ömer ama kılmamam sizin için. Eğer ben burada kılarsam bizden sonra gelenler halifemiz burada namaz kıldı diye bu kiliseyi camiye çevirmeye çalışırlar. Onun için kalsın burası çünkü burası önemli bir yer biraz yukarısında bir alanda ilk namazı kılıyor ki orada şimdi Ömer mescidi var. Hı hı. <gülüyor> Hazreti Ömer'in namaz kıldığı ilk yer orada da namazı kılıyor. Sonra geliyor Mescid-i Aksa'nın yerine o yer çöp bir halde. O çöpleri temizlettiriyor Hazreti Ömer oradaki sahabe ile İslam orduları içerisindeki askerlerle. Ön tarafında yani bugün kıble mescidi diye bilinen o şu anda da namaz kılınan yerde bir mescit oluşturuyor ve ondan sonra orası namaz kılınan bir yer oluyor sonra geçiyor askerlerin karşısına askerlere bir konuşma yapıyor konuşma bitiyor dağılabilirsiniz diyor askerler dağılmıyor bitti diyor ne, ne bekliyorsunuz diyorlar ki işlerinden birisi ya fetih oldu ya biz ganimet bekliyoruz diyor Hz. Ömer ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor ya diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin toprağını ganimet olarak dağıttın mı ki bize? Siz benden Mescid-i Aksa'dan ganimet istiyorsunuz. Kudüs Mekke'dir diyor. Bitti. Bu söz yeter bize bence Kudüs bilinci için. Aynen. Kudüs Mekke'dir hiçbir farkı yok. Mekke neyse ise Medine ne bizim için Kudüs budur. Mescid-i Haram ne ise Mescid-i Nebevi neyse ise Mescid-i Aksa bizim için budur onun için Kudüs meselesi sadece bizim için izzet meselesi değil şeref meselesi değil bizim için iman meselesidir bizim için akide meselesidir bunu Müslümanlar olarak anlamak zorundayız bunu anladığımız zaman ne olacak biliyor musunuz? Analar Kudüs için doğuracak, çocuklar Kudüs için büyüyecek, gençler Kudüs'ü sevda edinecek İhtiyarlar Kudüs, Kudüs diye inleyerek gidecek. Biz bu ümmetin her ferdinin yüreğine bu sevdayı koymayana kadar Kudüs'ün mahzuniyeti ve mazlumiyeti bitmeyecek. Bu iş hamasetle olmaz. Bu iş sadece slogan atmakla olmaz. Bu iş bir sevdaya dönüşecek bize her gün başımızı yastığa koyduğumuz zaman ben bugün Kudüs için ne yaptım sorusunu sormak zorundayız kendi kendimize çünkü orası varsa ümmet var orası varsa izzet var orası varsa şeref var orası yoksa darmadağın olmuş bir ümmet var onun için dirilme meselesinde Kudüs bizim için inanılmaz bir hedeftir ve bu hedef Selahaddin'ce yüreklerimizde olmalı, Müreddin Zengi'ce yüreklerimizde olmalı, Yavuz Sultan Selim'ce yüreklerimizde olmalı, Sultan Abdülhamid'ce yüreklerimizde olmalı, İzzettin Kassam'ca yüreklerimizde olmalı, Ahmet Yasin'ce yüreklerimizde olmalı böyle olmadığı müddetçe olmayacak bu iş. Madem Ramazan, Ramazan mazlumiyetleri, mahsuniyetleri anma ayıdır, hatırlama ayıdır. Bu noktada bizim muhasebeye konu edeceğimiz meselelerden bir tanesi de sevda haline gelmiş mi gelmemiş mi Kudüs meselesi bu meselenin muhasebesidir. Allah bu muhasebeyi hakkıyla yapabilmeyi Amin. bizlere nasip eylesin, sevdalarımızı arttırsın, aşklarımızı arttırsın, ziyadeleştirsin, bizi Kudüs'ün meftunu etsin, sevda olsun ki o sevda bizi harekete geçirsin. Amin harekete geçelim ki her alanda üretelim asla biz kimselere bağlı kalmayalım çünkü bu işin yolu bu göreceğiz bakın Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilerle nasıl mücadele ettiğini onlarla mücadele öyle bağırarak çağırarak olacak mücadele değil her alanda Müslümanların özgün bir kimliklerine özgün bir duruşlarına yaslanmadan ayakta kalabilecekleri bir hale ve seviyeye gelmeleriyle mümkün olan bir şeydir. Onun için Müslümanların şu anda inanılmaz derecede bir seferberlik inan etmeleri gerekir. Çünkü bu manada biz eğer böyle bir seferberlik inan edip tüm alanlarda ümmetin yüzünü ak edecek şeyleri üretmezsek ilimde, filmde, sanatta, edebiyatta, ticarette, iktisatta aklınıza gelecek bütün alanlarda eğer bu noktada üretmezsek biz bu noktada bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettiremeyiz ve bu mücadelede galibiyet sağlayamayız. Galibiyetin olabilmesi için her yolu bize gösteren Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem bu yolu da bize gösteriyor. Onun gösterdiği şekilde o yolu kendimize menhec, usul olarak edinmeli ve bugünün bu devrin karşımızdaki küfür cepheleriyle, cepheleriyle nifak cepheleriyle bu şekilde mücadele etmek zorundayız. Mücadeleyi onun gibi yaptığımız zaman Allah'ın izniyle kazanacak olan biziz ama yapmasak İnşallah. sadece bu işin dedikodusunu yapmış olur Ben sıradan bir üniversite talebesiyim. Kudüs için ne yapabilirim sorusuna ben bir yerde şöyle cevap vermiştim. Sabah namazına kalkmıyorsan sabah namazlarına başlayabilirsin, kalkabilirsin. Eyvallah. Her gün Kur'an okumuyorsan Kur'an okumak Kudüs için bir şey yapmaktır. Ahlaklı ticaret yapmak Kudüs için bir şey yapmaktır. Müslüman gibi yaşamak Kudüs için bir şey yapmaktır. Önce kendimize bir ayağa kaldıralım Kesinlikle. değil mi hocam? Bak Her mesela şey... işgal edildi Kudüs. Evet. İşte Selahaddin Eyyubi'nin zamanında onun fethettiği zaman evet. Halep'li bir marangoz ne yaptı? Mi, mi, mi, minber, minber yaptı. yaptı. Onun yapacağı o. Ben yaparım dedi minberi. O minberi gördü vitrinde Selahaddin içeriye girdi. İnanın ki 8-9 yaşlarında i̇bn Esir el Kamil de anlatıyor başka evet. kaynaklarda da var bu. Bu ne hangi caminin minberi dedi? Marangoz dedi ki Mescid-i Aksa'nın. Mescid-i Aksa şu anda işgal altında değil mi dedi küçük Selahaddin? Evet dedi. Ben ne yapayım ben marangozum. Elimden ancak bir minber yapmak gelir. Minberi ben yaparım Allah da gönderir birini o biri de alır o minberi oraya koyar. Sen de dedi ki sen onu yapmışsan ben de o komutan olurum. Allah'ın. Mesele budur ya. Aynen bu. Budur ya. Herkes, herkes bir gelir. şey yapar. Halı yapar, ötekisi avize yapar, ötekisi dua ilim eder, yapar, ötekisi indirir. dua eder, ötekisi daha aynaklı bir Müslüman olur, temsiliyet makamının hakkını yerine getirir. Netice itibariyle herkes bulunduğu yerde en iyi olma adına gayret gösterdiğinde biz iyileştiğimiz zaman Kudüs iyileşecek. Kudüs hasta şu anda ama Kudüs'ün hastalığı bizim yüzümüzden. Biz hastalandığımız için şu anda Kudüs hasta. Kudüs'ün gülmesi de bize bağlı. Son bir şey Lütfen hocam. Fetih oldu ya bitti. Evet. Hazreti Ömer dedi ki Ebu Ubeyde ibni Cerraha komutan o beni dedi götür bir çadırına. Götürdü çadıra bir girdi ki Ömer çadır çok sıradan bir çadır. Bir de nasıl seviyorlar birbirlerini Ebu Ubeyde. Bir nasıl seviyorlar hem nasıl aşıklar biçim, birbirlerine. Orada Ömer böyle bir baktı çadıra ne dedi Allah rızası için şu, şu şu belki tüm programa değer bir anı ya, bu. Dedi ki ya dedi dünya hepimizi değiştirdi ama Ebu Ubeyde seni değiştirmedi. Kim değiştirmiş ya? Hangi dünya Ömer'i değiştirmiş ama Ömer kendinden daha farklı bir konumda birini görüyor. Koca İslam ordusunun komutanı kaldığı yer böyle bir yeri. Ne çıkarıyoruz biliyor musunuz buradan Bekir kardeşim? Ancak dünyaların değiştirmediği adamlar Kudüs'ün kaderini değiştirebilirler. Dünyaya saplanan, dünya için kalbi atan, dünyayı ahiretin önüne geçiren bir adam Kudüs için ne yapabilir ya? Ancak ve ancak ahiret öncelikli yaşayan ve hiçbir durum şart şu bu o insanı değiştirmediği zaman o insan Kudüs'ün inşallah yeniden i̇nşallah. selahaddin olacak. Allah bizi bir an önce o noktaya getirsin. Abi. İnşallah gençlerimizin içerisinde selahaddinler çıkarsın. Şöyle bir fetih namazı kılabilmek orada nasip i̇nşallah. olsun ve o mahzuniyet o mazlumiyet özgürlüğüne hürriyetine kavuştursun. Dağ taş bayram etsin. Kudüs'ün taşlarının yüzü gülsün ümmette o kaybettiği izzete kavuşmuş olsun inşallah. Allah, Allah razı olsun canım Allah kabul hocam. Etsin Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar yarınki konuda o kadar güzel bir konu ki Tayif'in kapısı kapanıyor taşlar. Sonra efendimiz Aleyhissalatu vesselam Velev cinlerle velev İsra ve Miraç hadiseleriyle teselli veriyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselama. Sonradan da gerçekten böyle altı tane delikanlı gönderiyor Akabe'ye. Orada yepyeni bir hikaye Esad ibn i önderliğinde yepyeni bir hikaye yazılmaya başlıyor. Belki de hani Efendimiz aleyhisselamın hayatının her bölümünden günümüze derc edeceğimiz, toplayacağımız şey vardır ama Akabe biatları ve orada yaşanan şey bir kişinin İki kişinin, beş kişinin neler yapabileceğine dair, Yesrib'i nasıl Medineleştirebileceklerine dair o kadar güzel şeyler öğreneceğiz, oradaki biatı öğreneceğiz, orada hocam muhteşem bir şey anlatacak geçen programda da değinmişti. Onlar biat ettiklerinde ya Resulallah şimdi ne yapmam gerekiyor diyorlar. Oysa ki biz bize bir görev verildiğinde bize bundan ne var diye soruyoruz. Ya. İşte bu, bu hastalıktan kurtulduğumuzda Allah hangi kapıları açıyor Müslümanlara? Hepsini inşallah önümüzdeki programda ve Medine'deki ilk cuma namazında konuşacağız inşallah. i̇nşallah. Allah o zaman yarın görüşmek üzere diyelim Allah hocam. Allah buluştursun. İnşallah Allah'a emanet olun. Bizi izlediğiniz için evet. teşekkür ederiz. Lütfen programımızın gönüllü elçisi olun. Dağıtın paylaşın, arkadaşlarınızı programdan haberdar edin, yorum yapın ve beğeni butonuna basın. Allah'a emanet olun. Ahiriniz, evinizden hayırlı olsun inşallah.